Yalnız bir bayanın hacca gitmesi caiz midir, gidebilir mi demişler? Evet, yani kitaplarımızda mahremi olmaksızın gitmenin caiz olmadığı bütün mezheplerin ittifakı olarak geçiyor. Hı hı hı. Şafii mezhebinde güven ortamı da diyelim 5-10 tane hanımefendinin bir cemaat bir grup oluşturarak güven ortamında hacca gitmesi, umreye gitmesi caiz deniyor. Bizim kanaat olarak beyanımız şudur, e, kitaplarda yazılanlar mutlaka o devir için önemli. Çünkü e, yaya, yürüyerek, deveyle falan yolculuk yapıyorsunuz. Belki günlerce, onlarca gün, bir ay, iki ay, üç ay yolculuk yapıyorsunuz. Bir hanımın e, on gün, yirmi gün dışarıda yolculuk yapması elbette güveni gerektiriyor. E, mutlaka eşinizin bile olması size kâfi gelmeyebilir. Ancak bugün mümkün hanımlar eşleriyle birlikte babalarıyla, çocuklarıyla, kardeşleriyle hac ve umreye gitsinler ama imkan yoksa mutlaka bir diyanet bünyesinde yahut güvenilir bir şirket bünyesinde uçakla hacca gidildiği için bununla bir sakınca olmasa gerektir. Bu şekliyle olan kardeşlerimiz gidebilirler. Cenab-ı Hak inşallah yaptıkları ibadeti kabul eder. Amin hocam.